Yaşayanlar bir gün ölür, bir gün ölür elbette Yaşayanlar bir gün ölür, bir gün ölür elbette Ağaçlarla, balıklarla, kuşlarla ben amenna Daşlarla, balıklarla, kuşlarla ben amenla La ben amanna Çöp uzun hakkını alır elbette, hakkını alır elbette. Kısa çöp uzun hakkını alır elbette, hakkını alır elbette. Bir kurtulmakla barışla ben amen. Bir Dostum dostum, güzel dostum, bu ne beter çizgidir bu, bu ne çıldırtan denge, yaprak döker bir yanımız, bir yanımız bahar bahçe. 1927'de Sivas'ın Gürün ilçesinde doğdu. Bir demir yolu işçisinin oğluydu. Okul hayatı Gür'ün Cumhuriyet İlkokulunda başladı. Nide Ortaokulu ve Adana Erkek Lisesini parasız yatılı okuyan Hasan Hüseyin, Ankara Erkek Lisesi ve Gazi Eğitim Enstitüsü Edebiyat bölümünü bitirdikten sonra öğretmenliği seçti. 1955-60 yılları arasında Kahramanmaraş Göksu'nda başladığı görevinin ilk yılında Türk Ceza Kanunu'nun 142. maddesine muhalefet suçlamasıyla tutuklandı, yargılanıp 3 yıl hapse mahkum edildi. Öğretmenlik hayatı da bu kısa sürede mahkumiyet sebebiyle sona erdi. Girdiler kapılardan, girdiler pencerelerden, mektuplardan, kitaplardan, telefonlardan, girdiler, kirlettiler ve gecemizi, Girdiler, ağrıttılar ve gündüzümüzü, işimize saygımızı, ölümüze acımızı, sayrı yatağımızı, özlemlere, sevgilere, sular gibi akışımızı, kıyımlara, kıranlara, türkü türkü bakışımızı, göz gözelik, diz dizelik, şu hancı dünyamızı, girdiler, kirlettiler insan onurumuzu. İnsan yüzü güzeldir, bunların bunlarınki. İnsan yüzü sıcaktır, soğuktu bunlarınki. Elleri el değildi, eli andırıyordu, gözleri göz gibiydi, bakışsızdılar. Göğse benzer bir kafesti taşıdıkları, içinde yürek yoktu. Kapıların arkasında emeklememiş, beşiklere belenmemişlerdi karda tipide. Ev dediğin duvar, kapı, pencere, saygıya gerek yoktu. Girdiler akşam sofralarında evlerimize, yoksul sabah çaylarında girdiler. Girdiler öpüşürken kuytuda. Okşarken saçlarını çocuğumuzun, avutmaya çalışırken acılımızı, duyumsarken sevincini insan oluşumuzun, girdiler bağlarken mektubumuzu, dertleşirken kapısında kırkıncı odamızın, girdiler evlerimize. En ağrıtan yerinde bir özlem türküsünün, bunalmış bir kahkahanın orta yerinde, taş gibi yorgunluğunda bir güzelim düşün, ölümcül sayrılıkta, umarsız yalnızlıkta. Kağıttan kayıklar yüzdürürken geçmiş sularımızda, uçurtmalar salarken umut göklerimize, kucaklarken dostlarımızı telefonlarda girdiler evlerimize. Çirkindiler, korkaktılar, yarınsızdılar. Geldiler itilerek, girdiler irkilerek, kararttılar gecemizi, ısırdılar karanlıkta kanattılar türkümüzü, kırdılar çiçekli dallarımızı, tükürdüler içine ekmeğimizin. Ağrattılar ağrımızı, ağrattılar vatan vatan, ağrattılar dünya dünya ve çekip gittiler kanlı izler bırakarak göğümüzün merdivenlerinde. Yoktu yarınları onların. Çünkü onlar suç taşıyan sandık gibi. Ne kızarıp giden sarı, ne kızarıp gelen yeşil Dikilmiş dikmenim de, hoşça kal köprüsü Tam da mindi sallıyordum güzel gün. Güzel günler güzel günler güzel günler. Gidenin, güzel günler güzel günler güzel günler hey güzel günler can gösletinle hey güzel günler güzel günler güzel günler hey güzel günler Hey güzel günler güzel günler güzel günler hey güzel günler elleinde gelelimi hey güzel günler güzel günler güzel günler hey güzel günler. Öğretmenlikten siyasi eylemde bulunduğu gerekçesiyle atılıp tutuklanıp hüküm giydikten daha sonra Gürün'de ve Sivas'ta çeşitli işlerde çalıştı. Arzuhalcilik, tabela ve portre ressamlığı, inşaat işçiliği, düzeltmenlik yaptı. 1960’ta önce İstanbul'a ardından da Ankara'ya yerleşti. Akis dergisinde çalıştı. Karikatür, Akbaba, Taş ve Yön dergilerinde gülmece öyküleri yazdı. 1966'da yayımladığı Kızılırmak kitabı nedeniyle hakkında 142. maddeden dava açıldı, yargılandı fakat aklandı. Yüreğim sızlıyor, bu roman iyi bitmeyecek. Beterim beteri var diyenlere inanmıyorum. Hep böyle havalar besler fırtınaları. Korkarım bu mavi ışık çabuk sönecek. Duymazdım durgun suların bezgin türkülerini. Alışmak ölümün bir başka adıymış bilmezdim. Bir yangın sonu yorgunluğu yakıyor avuçlarımı. Bir rüzgar kulaklarımdan hiç eksinmiyor. Esirgenmiş bir dünyada müthiş yalnızım. Geri dönsem bile ben artık o ben olmayacağım. Yüreğim sızlıyor. Bu roman iyi bitmeyecek. Ben mısralarımı kerpiç gecelerinden çekmişim. Beş numara lamba kaderi var mısralarımda benim. Deli çizgi gözlerimi kör etmiş, kör etmiş, kör etmiş. Göçmüş kıtalar üstünde kuşlar dönüyor garipsi. Çığlık çığlığa kuşlar dönüyor evcil ve tedirgin. Gök mavisi bir türkü dolanmış yüreciğime. Selsele yolculuklar tutuyor gözlerimde neyleyim İnsan demişim kitap yüzlü insanlar demişim gidemiyorum Kaderim kaderleri demişim güzelim Sen olmasan ben böyle değildim Böyle uysal ve kırılmış değildi şiirlerim Bir yangın sonu yorgunluğu yakıyor avuçlarımı Yüreğim sızlıyor Bu roman iyi bitmeyecek Rüzgar gibi ağustos geçti ellerimizden Meyveler gibi bal renkli günahlara çağırıyorlar bir yanda yaşanmamış günlerin hırsı Bir yanda boşa geçen gecelerin acısı Malum o dramın en güzel perdesindeydik Ağustos şarap olmuş kanımıza akmıştı Göçmüş kıtalar üstünde kuşlar gibiydik Her gören didik didik bizi denetliyordu Biz kendi derdimize düşmüştük Orada da akşamlar olacak güzelim Kanlı mendil gibi ağustos akşamları ''Şu benim çektiklerimi görmeyeceksin. Belki yanında başkaları olacak. Belki düşlerine bile girmeyeceğim.'' ''Gün oldu acıların şiirini yaşadım. Gün oldu zehir gibi yokluğunu yaşadım. Bana sen ne diye duyurdun yalnızlığımı? Ne diye gurbet gibi mısralarıma sindin? Dokunsam parmaklarımı tutuşacağım. Yere batan şehrin tek yalnızıyım. Yüzyılın ağrısını anlayarak çekiyorum.'' Ekmeğime barut silmiş bulanık özgürlükler, tepmişim rahatımı, boynu bükük mutluluğumu, yaşıyorsam erkekçe yaşıyorum. Düşün ki coğrafyanın en güzel yerindeyiz, en güzel günlerinde gençliğimizin. Ölümden ötesine aklım almıyor, Beterin beteri var diyenlere inanmıyorum. İstesek cenneti kurtarabiliriz. Ben bir ışık için tepmişim rahatımı, bu güleç yüzlerin, bu acı türkülerini. Bu yoksul yerleri anlayarak seviyorum. Delicesine anlayarak güzelim. Yüreğim sızılıyor. Bu roman iyi bitmeyecek. Ben derdimi hangi dağ yüreğimi Hangi suya giyemiyordum? Sen benimsin bahar gözlü Yarınlarda ikimizin yürüyoruz Sen benimsin bahar gözlüm Yarınlarda ikimizin yürüyoruz Dur Sen bahar gözlüm yarınlarda ikimizi yürüyürüz Sen benimsin bahar gözlüm yarınlarda ikimizi yürüyürüz Kızılırmak akıyordu Köprü çürüktü, bir çift angut olurdu bırakılmış akşamlar. Anguda silah sıkılmaz, kızılırmak aka aka, dalga taşı oya oya, türküler çoğala çoğala, öfkeler kızara kızara ve bir gelin alayıydı. Çekip giderdi allı pullu, göçtü köprü, kaptı sular gelini ve atlılar gitti gider dediler. Kızılırmak ne ettin allı gelini, demediler çürük köprü ne ettin allı gelini. Ve işte bezirganlar gördüler yıldızlarının düştüğünü. Çünkü öyle değil, böyle konulmuştu taş. Pencereler açıla açıla, kapılar kırıla kırıla, kızılırmak aka aka. 6 Ağustos 1965 Bir oğlu oldu Hasan Hüseyin'in, adını Temmuz koydu. Bebek indi raftan. Kızılırmak çıktı rafa İstanbul'dan bir yayın evi aldı onu raftan Götürdü İstanbul'a Temmuz büyümekte Kızılırmak uyumakta Aradan geçti aylar Bir gün çıka geldi Kızılırmak İstanbullardan Köprü çürüktü Duvara pencere nasıl açılır Kızılırmak aka aka Dalga taşı oya oya İstanbullu yayın evi ah dedi Kızılırmak çıktı rafa Denizin altı balık Üstü gemi ya balık çıkar üste, ya martı iner alta. Bugün değilse yarın. Temmuz büyümekte. Kızılırmak uyumakta. Bir gün dedik ya Ankara'da bir derginin sahibi, çoktandır şiir vermiyorsun dergi. Düşündü Hasan Hüseyin, vereyim dedi. Kızılırmak'tan bir bölüm vermek istiyordu. Dergici, şunun tümünü ben bir okuyayım dedi. Ertesi gün, hepsini yayınlayalım dergide diye önerdi. Düşündü Ozan, basım evleri, dizgi, baskı, bir sürü yanlış. Oysa hemen okura ulaşması gerekiyordu yapıtın. Olur dedi. Ertesi gün, şu derginin sorumluluğunu da sen üzerine alsana dedi dergici. Olur dedi Ozan. Ve Kızılırmak, o derginin Eylül 1966 sayısında çıktı. İlgi çok büyük oldu. <gülüyor> İncecikti, gül dalıydı. Dokunsam kırılacaktı, dokunmadım kurudu. Gitme. Sonbahar oluyorum, sonrası hiç. Ağaçlar bükmesinler ne olursun boyunlarını. Neden akşam oluyorum tren kalkınca? Kırlangıçlar birdenbire çekip gidince, mendiller sallanınca neden tıkanıyorum? Öyle çok acımasız ki, öyle birdenbire ki.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 Oyunlar oyuncaksı, oyuncaklar eski şarkı. Kavaklara oklu yürek çizip duran o çakı, Nerede şimdi? Nerede şimdi? Nerede o kan sarhoşluğu? Gitme. Sonbahar oluyorum. Sonrası hiç. Aşk gibidir derdin, zamanını beklemez Bu alışkanlık, bu acı, bu dert, feryadımı dinlemez Ayrılık aşk gibidir derdin, zamanını beklemez Bu alışkanlık, bu acı, bu dert, feryadımı dinlemez Son bir kez gülümsesen, yüzündeki yaşları silesen. Son bir kez seninim desen, gözlerin yalan söylesen. Şimdi kal desem, gitme desem, gitme, gitme. Kal desem, gitme desem. Gitme şimdi kal desen gitme sen gitme gitme dönüş yok ki ol. Eylül 1969 Yargıtay 1. Ceza Dairesi mahkumiyet kararını esastan bozdu. Hasan Hüseyin'i vekili Halit Çelenk savunmuştu. İki üye muhalif kaldı. Yargıtay'ın kararı Hasan Hüseyin'e 26 Eylül günü özel yoldan bildirildi. Ozan o günlerde Türkiye İşçi Partisi milletvekili adayı olarak Çorum köylerini dolaşıyordu. 1 Ekim 1969 günlü gazeteler, Kızılırmak şairi hakkındaki mahkumiyet kararını Yargıtay esasdan bozdu diye yazdılar, sağcı basın sustu. Kızılırmak işte böyle beraat etti. Biliyorum, Matarada su, torbada ekmek ve kemerde kurşun değil şiir... Ama yine de mat arasında su, torbasında ekmek ve kemerinde kurşun kalmamışları ayakta tutabilir. Biliyorum şiirle şarkıyla olacak iş değil bu. Dalda narı, tarlada ekini kızartmaz güvercin gurultusu. Ama yine de diller arasında bıçak gibi parlar kavgada şiirin doğrultusu. Göz gözü görmez olmuş. Tek bir ışık bile yok. Yürek bir yaralı şahindir, döner boşlukta. Belki bir şiir, belki bir şiir kırıntısı. Çalar kapımızı umutsuz karanlıkta. Yoklar yüreğimizi, iyilir yaramıza dağıtır korkumuzu. Ve karşı tepelerden gürül gürül bir kalk borusu. Katlar insan bile Haklılığın bile bile Adın şaki koydular Azgahlar insan bile Haklılığın bile bile Adım şaki koydular mı o Lise yıllarında şiir yazmaya başlayan Hasan Hüseyin'in ilk şiiri 1959'da Dost dergisinde çıktı. Şiirleri Dost, Yelken, Varlık, İmece, Ataç, Yön, Forum, Toplum dergilerinde yayınlandı. Forum ve toplum dergilerini yönetti. Kırsal kesim insanları ve işçilerin sorunlarını halk edebiyatı ögelerinden de yararlanarak zaman zaman yinelemelere dayalı uzun dizelerden oluşan bir şiir kurgusuyla dile getirdi. 1963'te yayınlanan Kavel kitabıyla, 1964 Yedi Tepe şiir armağanını, 1972 yılında yayınlanan Kızıl kitabıyla da TRT'nin 1970 Sanat Başarı Ödülü'nü, 1982 yılında yayınlanan Filiz Kran Fırtınası kitabıyla ise 1981 Toprak ve Nevzat Üstün Şiir Ödülleri'ni aldı. Müzik İstanbul'da bir fabrika Fabrikayı ben koymadım oraya Ben diyorum ki size İstanbul'da bir fabrika Fabrikayı işçiler çalıştırır İşçileri bir milyoner Ben diyorum ki size Fabrikayı işçiler çalıştırır Grev gittikçe büyüyor Grevi ben istemiyorum Ben diyorum ki size Grev gittikçe büyüyor Beni boşaldıkça biri doluyor Binini ben boşaltmıyorum. Ben diyorum ki size... ...bini boşaldıkça biri doluyor. Bu düzen beyler düzeni. Bu düzeni ben yapmadım. Ben diyorum ki size bu düzen beyler düzeni. Ortalık gitgide karışıyor. Ortalığı karıştıran ben değilim. Ben diyorum ki size... ...ortalık gitgide karışıyor. Bir gün kıyamet koparsa... ...kıyamet kopsun istemiyorum... Ben diyorum ki size bir gün kıyamet koparsa gençler kuytularda öpüşüyorlar. Marulun vakti geçti. Şimdi karpuzlar kızaracak. Ardından fındık fıstık, ardından ayva. Ayvayı sarartan ben değilim. Ben diyorum ki size gençler kuytularda öpüşüyorlar. Ayvanın vakti. Toplumcu gerçekçi şiirin önde gelen temsilcilerinden olan Hasan Hüseyin'in 1927'de Gürün'de başlayan yaşamı 25 Şubat 1984 günü Ankara'da son buldu. O, eşi azimesi ve oğlu Temmuz'la birlikte pişman olmayacağı bir yaşam sürdü. Edebiyat tarihine de ismini yazdırarak aramızdan ayrıldı. Bu kente sevdim dedim. Benim olsun demedim ki. Sevdim dedimse akşam kızıllığını, Gönlüm gibi akıp giden şu çayı, Şu ormanı, şu denizi, şu dağı, Benim olsun demedim ki. Vuruldumsa gözlerinin gül bahçesine, Yürek çizen şimşeklerse kaçamak bakışların, İşte buna sevmek derler dedimse, Çattımsa acıların en güzeline, Yedirdimse uykuları o tatlı kuşa, benim olsun demedim ki. Bu akşam kan kırmızı şarap istiyor canım. Bu akşam dünyanın bütün şarkılarını. Bu akşam dünyanın bütün özlemlerini. Bu akşam beni yalnız bırakın. Bu akşam yalnızca onu düşüneceğim. Onu ve kendimi yalnızca. Daha gir delisin. Ah şimdi de rüzgar ne yağmur var dost ne bir kıyı var deliyim. Ah düşlerim kaldı yalnızın düşlerim kaldı deliyim. Kime sorsam dönüşüm yok nereye gitsem ah jelkin. Edilir ızgar her yanın tuz <Sessizlik> Delisin ah çocuk gemi dönmezsin bir daha gelin delisin Ah hepiniz olayım tuzumu rüzgarla savrayım deliyim Ah ne yelken ne yel köpüklerde kaybolayım deliyim Kime sorsam dönüşüm yok Her gemi biraz deriz Her yanım mavi, her yanım yeri Her yanım tuz delim. Kırık zamanlar